İnne <gülüyor> ve Sonra şu ayet nazil oldu. İnne aldeine lehum min alhusnâ ulaik anha mubadun. Kendileri için hüsna sabbıkat etmiş olanlar cehennemden uzak durlar. Eteklerini dünyanın tozuna toprağına bulaştırmamışlar cehennemden uzak derler. Allah'a kulluktan göz açıp kapayıncaya kadar dur olmamış melekler cehennemden uzaklaştırılmışlardır. Nef'i ilahi ile ruhullah olarak meydana gelen, beşere hayat nefeden, mürte gönülleri ihya eden Hazreti Mesih cehennemden uzaklaştırılmıştır. Allah'ın yüce nebisi Hazreti Uzeyir cehennemden uzaklaştırılmıştır. Kaldı ki biz burada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 Annesinin karnındayken cennete gireceğine dair hakkında hüküm verilmişti. Aziz ve eminin huzuruna çıkmaz diyor. Hayıldım kendime geldim. İçin şirahi içinde ferih, vakur gönlüm saadet dolup taşıyor. Aziz ve emine hesap vermek üzere giderken annenin karnında hakkında savkati eden şey. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İlerde ceza bahsin de arızı Swami karşitne çalışacağım. Kitabın sebkat etmesi diyor buna. Cehennemle kendi arasında bir karış kaldığı an kitap sebkat eder, iyilik yapar ve cennete gider. Bağavi Sa'd ibn Abi alakalı ayrı bir vatanakle diyor. Hadisi oğlu Amir ibn Sa'd ibn Abi Waqqas naklediyor. Babam Medine'de bir sokakta veya Küfe'de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 İki rekat namaz kıldı onu bilenler titremeye başladılar. Ellerini kaldırdı şöyle dedi. <tıklı> Allahumme in kana hada kad kad minkal husna ayeten ayeten mu'minin. Allah'ım eğer bu sevdiği zatlar küfrettiği zatlar senin nezdü Hüsna kendilerine sefkat etmiş kimseler ise, nezzülüyyetinde makbul tam yemiş kimseler ise, cennet fermanını almış kimseler ise, Resul-ü Ekrem'in buyurduğu gibi aşere-i ise, ve bunun nâseza, nâbeca sözleri de seni gazatlandırdı ise, bugün bana bir ayet göster. Harikulade bir ayet göster müminler de bilsinler ağzını açarken.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 Herkes şaşkın şaşkın. Ya Aba İsaq ya Aba İsak diye Sadık bin Ebba'nın arkasından koşuyorlardı. O ise iyi mi ettim, kötü mü ettim diye kendi aleminde eve doğru gidiyordu. Hüsn-i hatlarında etmişti. Ali hakkında güzel hüküm verilmişti. Ona Haydar-ı Kerrar, Şah-ı Mardan, Damat-ı Nebi denmişti. Talha hakkında hüküm verilmişti.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 meseleyi böyle anlayacaksınız. Cenabı Vacib'un vücut ve acássız sıfatları böyle anlayışa bizler ilah buyursun inşallahü teala. Kaza kader dediğimiz şey bunun mertebeleri var. Bugün anlattığım kadarıyla anlatacağım. İlm-i ilahi açısından kaza ve kader var. Kitabet açısından kaza ve kader var.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 Bu vazifeyi جهat yapacaksınız. Kutibe aleykumul kıtal vehu vekruhün yönüyle size kerih geliyor. Siz yüzüyle bunu na hoş görüyorsunuz. Yamburun <gülüyor> eyleyken nazar almak aleyhi minel Kur'an diyor. Habibimizin hanım cihaza emir geldiği zaman bayılmış insanın baygın nazarlarıyla sana bakıyor gibi bakar münafıklar. Ölüm çarpmış gibi bakarlar. Yandurune ileke nazar elmaşii aleyhimin elmeud. kum. Size kerih geliyor cihat. ki öldürmek. Allah'ın mücadelinin ufkunuzda şehbar açması istikametinde. Can ve kan pazarına atılmak. Mal ve can pazarına atılmak size kerih geliyor. Ama size bir kanun söylüyorum diyor Kur'an. حَسَٰى <gülüyor> اَنْ تَكْرَهُ شَيْءًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ Nice kerif gördüğünüz şeyler vardır, nice hoşlanmadığınız şeyler vardır ki sizin için hayırlıdır onlar. وَاَسَٰى اَنْ şey شَيْءًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ Nice sevdiğiniz şeyler de vardır ki onlar sizin için şerdir. Demek nice dış yüzüyle çirkin görünen şeyler vardır ki neticesi itibariyle hayırdır. Soğukta abdest almak gibi, ispâh-ül vûtû fil mekârih, ispâh-ül fil mekari, cennetin vesilesi, canınızı çıkaracak soğukta, iflahınızı kesecek meşakkat altında, abdesti taz tamam Allah'ın huzuruna gelme cennetin vesilesi. Nefsinize hoş gelen,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 Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri, ahkamı Subhanisine inkiyada bizleri muvaffak etsin, kazasına bizleri zadi de iletin, verdiği hükümleri ciddi bir kulluk anlayışı içinde karşılamaya da bizleri muvaffak etsin ve bu kerih görme veya hoşnut olma keyfiyatının fertekesini inşallahü Teala. Cenab-ı Hakk'ın inayeti içinde minberde arz etmeye çalışayım. İmkan elverdiği nispetle önümüzdeki derslerde bunu devam ettireceğim. Cenab-ı Hak ne kadar imkan bahşeder, nice ve ne kadar konuşturur, kendisi bilir. Vallahu alem ve ma'nalem şey'en. Her şeyi Allah bilir. biz de hiçbir şey bilmeyiz. Subhanak la ilme lana illa ma allamtana innaka antel alimul hakim Bunu peymanımız vardır. Böylece yaşattın, böylece öldürsün Allah celle celalühü. Lillahi ta'ala Fatiha. <t> elhamdülillah <stiffness> <gülüyor> elhamdülillah Elhamdülillahi'llezî hedânâ le hâzâ ve mâ kunnâ le nehtedî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 ولا يخلف وعده ولا عداظه وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله سابق إلى لنا منوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزباجه وأصحابه وأتباعه وأحفاله أجمعين أما بعد فيا عباد الله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 Dua ve dilekte bulunmak suretiyle lehimize çevirmeye çalışırız. İşte bu muvazene ile başlıyoruz. Biri bize aşkın bir şeydir. O vadide bizim yapacağımız şey teslimiyet ve inhiattır. O vadide bize gelen şerai adını emirler, teklifler, nehyiler neler varsa, bel kırma, boyun bükme ve inhiat etme bize düşer.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 uzaktan bakınca meselenin meselemizde münasebeti görülmüyor gibi olur. Halbuki hayali bir tedai ile ben, Hüdebiye musalâsıyla meselemizi tenvir etmeye çalıştım. Bu ayet-i celile kerime, mülk yönüyle meselenin, hadiselerin dış yönündeki akışı ve cereyanıyla ele alındığı zaman,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 kefere ve fecere istese de istemese de İslamiyet'in içine girecektir. Resul ü Ekrem, dış yüz ve hadiselerin dıştaki yönüyle insanların içinin ve nefsinin çabuk kabul etmeyeceği bir anlaşma yapıyordu. Bu anlaşmayı kerih görenler vardı ama Resul ü Ekrem ve Bekir gibi bu işi kavrayanlar Hüdebiye musallahasına feth-i karib diyorlardı.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 Hudeybiye fatihtir neden? Resul-ü Ekrem bu sultan istifade ederek başka kabileleri ve kavimleri sindirdi. Resul-ü Ekrem dış ticaret yapma imkanını buldu, rahatlıkla seyahatler tertip edebildi sultan istifade ederek. Hudeybiye fatihtir neden? Uyunu sahire olan gözler o güne kadar Kâbe'den kimsenin ters yüz edildiğini görmemişlerdi.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 La ta'thuluna al-mascida al-harama in Allah aminin muhalliqin ru'sakum wa muqassirin ala fa alim sizin bilmediğiniz Allah biliyor o bilmediğinizi bildi Menfaat ve maslahatinize hükmetti onu hoşnu edebilecek havada idiniz ki Allah hakkınızda sizi hoşnut edecek hükmü verdi falim me malem ta'lemu fe min dun zalika fethen ve veresinde de açık bir fetih Allah lütfe verdi. Siz şimdi meseleyi düşünün. Hangi mümin vardır ki şahsi hayatında veya ictimai fütühatında zirveye ulaşmak için kuyunun dibine girmiş olmatın.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 sepetle başlayan yolculuktan, medyana kaçmaya kadar devam eden bir yolculuğun encamından. Akıbet müttakiler içindir. Hazreti Mesih, hasımlarının kendisini çarmağa germeyi kararlaştırdıktan sonra olan oluyor. Hakkın yüce katına yükseliyor. Mukaddes ruhla müeyyyet ve mahluk olduğunu bizzat gösteriyor. Ve kainatın fahri sallallahu aleyhi ve sellem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 Taife yolculuk yapıp da oradan da yüz bulamadığı an, iltifata çok şayetse ve layık olduğu halde iltifat görmeyen Nebi, birden bire göklerin kapıları açılıyor. Yer sana dar geldiyse, darın meleklerle, sana piştarlık yapacak cibrille göklere seni davet ediyorum Habibim. Bir feza oldu o demde runuma,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 Can için ışık çağan olabilecek bir şule haline geliyor. Gel Habibim sana aşık olmuşam. Cümle halkı sana ben de kılmışam. İltifatlı makamına masar oluyorsun. Ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muaffakiyetinin Mirac'ını yapacaktır zembinin içine girdikten sonra. Ümmeti Muhammed aleyhissalatu vesselam. Zaferinin miracını yapacaktır kuyunun dibine girdikten sonra. Ümmeti Muhammed aleyhissalatu vesselam kefere ve fecere karşısında zırfırudan kurtulacaktır. Bir esir gibi satıldıktan sonra. Ümmeti Muhammed aleyhissalatu vesselam parça parça dökülse etrafındaki zincirleri kıracak, yepyeni yeni dünyalar inşa edecek dinamik ruhların kuracağı bir dünyada Yusuf kuyudan çıkacak, Yusuf hazindanın kapıları açılacak, Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam, semalarla beraber etekleri mücevherlerle dolacak, hak koşnut, hak şinas, koşnut olacak, melekler memnun, semekler mesrur olacak, ümmeti Muhammed'e zafer ve fütuhat gelecek.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 Unutmayın. La tebdila li halqi'llahi fermani subari tile. Kanuni ilahi değişmeyecektir. Hazreti Muhammed için değişmeyen hüküm sizin için değişmeyecektir. Hazreti Musa için değişmeyen vezim ve sizin için değişmeyecektir. Allah'ın nefesiyle meydana gelen Hazreti Mesih için değişmeyen şerai't sizin için değişmeyecektir.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 Ruhunuz kafanız kadar, kafanız ruhunuz kadar Allah tarafından temir edilecek. Allah gecesi ve gündüzü aydın. O aleme neslimizi intikal ettirsin. O alemin dudağını mücahitlerle süslesin. O aleme ruhlarımızı aşina kılarak, kılarak gönüllerimizi hoşnut ve mesrur eylesin. ألا إن احترنا الكلام وبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العليم كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرء القرآن فاستمروا له الأنسة لعلكم ترحمون أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Muhammadü Rasulullah, ve Ladin maahe uşidda ve al küffar, ruhama u binhum, tarahum ruk'aan sijda, yabetgoun fadla min Allahı ve ridwan, ti mahum ti wujūhümin ater sijud, sadek وَبَلَّانَا رَسُولُوا النَّبِيُّ الْحَاشِمِيُّ الْكَرِيمِ Zübadallah, Allah'ın kulları, Allah'ın kulları, اِسْتَقُوا ve وَاسِعُهُ Allah'a karşı çok saygılı olun, İnandığınız kadar saygılı olun, büyüklüğü kadar saygılı olun, cürmünüz kadar, cirminiz kadar saygılı olun,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 şu âlî ve müstesna olan İslam dininin, ufkunuzda şahbal açması, mevcelenmesi istikametinde, mal ve can pazarında maldan ve candan vazgeçmekle sizi emrediyor. وَيَنْهَا اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِّ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ <gülüyor> تَذَكَّرُونَ ahlaksızın her çeşidinden, gizlisinden, açığından,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 Böylece size nasihat ediyor, ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz, bir süre il yol içinde bin bataklı havi bulunan batakçıların yolundan kurtulasınız. Dahil-i selamete çıka, sırat-ı müstakime azde edem içinde cennete dahil olasınız. اَقِمِ الصَّلَةِ اِنَّ الصَّلَةَ تَنْهَا اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ve dedi Allah أكبر، يَعْلَمُ مَا تَنَوُّنَ صَدَقَ الله